1872 numaralı konu Hazreti Peygamber'in duasıyla Ali'nin hastalığının geçmesi Hazreti Ali şöyle anlatıyor Ben hastayken Hazreti Peygamber yanıma geldi o esnada ben ey Allah'ım eğer ecelim gelmişse beni rahata kavuştur eğer gelmemişse bu hastalığı benden kaldır eğer bu bir bela ise bana sabır ihsan et diye dua ediyordum Hazreti Peygamber sen nasıl söyledin diye sordu ben de duayı peygamberin yanında tekrarladım, ayağıyla bana vurarak, Rabbim ona şifa ver, diye dua etti, yemin ederim ki o günden sonra bu hastalığa bir daha yakalanmadım.